Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Rosita Kasuto'ya teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Çecik'te 1936 1 Şubat'ta doğmuşum. 1 Şubat 1936 Hatırladığım İzmit vardır. Sonra Kırıkkale Reşadiye Kandıra Posof Ayvalık İstanbul gene Arnavutköy Gene İzmit Oradan ''New Orleans, En Arbor, Detroit, New York, gene Arnavutköy, İzmit, Silifke, Tarsus, Edremit, Balıkesir, Gediz ve ondan sonra Aydarpaşa Lisesi ve Özel Anadolu Lisesi. Hayat devam ediyor. Ondan sonrası bütün Anadolu turneler... Turneler, acılar var içimizde, acılarla büyüyoruz. Bir sevgili şarkımız var o günlerde, onu söylüyoruz. Başımda, saçlarım kardır, deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır, benim meskenim dağlardır.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 Benim meskenim dağlardır. Bir gün kadrim bilinirse, ismim ağza alınırsa, Yerim soran bulunursa, Benim meskenim dağlardır. Dağlardı dağlar. <gülüyor> I'll Kanışmışla çimen, Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Programa Tuncel Kurtiz'in İnat Hikayeleri filminden bir kayıtla başladık ve ardından Neşet Ertaş'tan bir bozlak dinledik, Dağlar Bozlağı. Neşet Ertaş 25 Eylül 2012'de Tuncel Kurtiz'de ondan bir yıl sonra 27 Eylül 2013'te hayata veda etmişti. Tuncel Kurtiz'in Türkiye sinemasında tartışılmaz bir yeri vardı. İşte 1964'te Şeytan Uşakları filmiyle başladı sinema yolculuğu. 1978'de Sürü filminin hamoasıydı Ağası'ydı. Duvar filminde Tonton Ali'yi oynamıştı. Hudutların Kanunu filminin Bekir'i. Çirkin Kralın Cahit'iydi. Kanalda Abu Zer dayı, Tabutta Röveşata'da reisti. Işıklar sönmesinin Haydar 2001'de çekilen Şelale filminin Kelselimiydi. İnat hikayelerinin doğaçlama üstadı, anlatıcısı ve oyuncusu oldu. Üç masalcıya can verdi. İşte Latif, Latif Şah ve Cambaz Şah. O. 2007'de Yaşamın Kıyısında 64. Ali Aksu'ydu. 2008'de Gül Sancısında Kamil Efendiydi. 77 senelik yaşamında yüze yakın filmde rol aldı. Hangi rolü oynarsa oynasın o rolün hakkını vererek oynadı. Oyunculuğuyla belleklerimizde unutulmaz izler bıraktı. Berlin, Stockholm, New York hattında uluslararası birçok filmde, projede yer aldı. İşte İngilizce, Fransızca, İsveççe ve Türkçe birçok dilde oynadı. 1985'te New York Brooklyn Academy of Music tarafından sahnelenen bir Peter Brook uygulaması olan Hint destanı Mahabharata'da Zar oyunu ustası Shakuni'yi oynadı. Dünyanın bildiği Kurtizi ilginçtir ki Türkiye'de çok geniş kesimler televizyon dizileri Asi'de Cemal'a, Ezel'de Ramiz Dayı ve Muhteşem Yüzyıl'da Ebu Suud efendi rolleriyle tanıdılar. Tuncel Kurtiz'i yaşadığı yıllarda zaman zaman beyoğlu'nda üzerinde yaz kış fark etmeden giydiği deri pantolonu, deri yelek ve deri şapkası ile görürdüm. Beyoğlu Tarık Zafer Tuna'ya da Sema ve Muammer Ketencoğlu ile seslendirici, Şeh Bedrettin'in provasında ilk kez tanımıştım. kör şeytan diye takılırdı. Henüz gazdalara göç etmemiş, işte beyoğlu'nda yaşıyordum. Neşet Ertaş'ı da Almanya dönüşü 2000 yılında verdiği ilk konseri öncesinde Açık Hava Tiyatrosu'nun kulisinde ilk kez görmüş. Ayaküstü kısa bir sohbetimiz de olmuştu. Sonra kalan müzik peş peşe albümlerini yerinladı ve kültür hayatımıza çok büyük armağan oldu bu albümler. Şimdi Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'i anlattığı bir ses kaydını dinletmek istiyorum. Ve ardından Şemsi Yassıman'dan bir Kırşehir türküsünü yorumlayacak Neşet Ertaş. Biter, biter de Kırşehir'in gülleri biter. Doğduğum el Kırşehir, Orta Anadolu bölgesinde kurulmuş, yağışları az, bağlık bahçelik ve daha ziyade koyun yetiştirmeye ve buğda ekimine elverişli bir araziye sahiptir. Şehrin kimler tarafından kurulduğu kesin olarak belli değil. Çevrede yapılan kazılarda pek çok Hitit eserleri bulunmuştur. Bizanslılar zamanında belli başlı kasabalardan biriydi. 1071 Malazgirt savaşından sonra Selçuklular tarafından zapt edilmiştir. Selçuk Devleti'nin yıkılmasıyla Danışment Beyliği hakimiyeti altına giren bu bölge bir ara Eretna Beyliği'nin idaresi altında kalmıştır. 15. yüzyılda Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kırşehri başta Aşıkpaşa olmak üzere birçok önemli ve değerli kimseler yetiştirmiştir. Bu yüzden de o tarihte ...Anadolu'nun en büyük bilim ve kültür merkezlerinden biri olmuştur. Hırşehir'imizi yeteri kadar anlatmaya çalıştım. Hırşehir'imizi anlatan ve çok sevdiğimiz bir Hırşehir türküsü söylemek istiyorum sizlere sevgili dinleyiciler. Biter Hırşehir'in gülleri biter, çırpınıp dalında bülbüller öter. Gözelleri çoktur, kendine yeter... Güzellerin kaşı keman görünür. Biter kır gülleri biter. Efek. sahib dalında bülbülleri ter aman aman aman aman sebep aman aman aman beyandım amm elleri çokdur ya kendine yeter efendim güzellerin kaşı keman görünür aman aman aman sebep aman aman aman beyandım ammam Çıxdın kervan saraydan seyreledim efendim. Alysil bahçeli aman görünür aman aman aman. Sebeb aman, aman, aman, beğendim, aman Aynam düştü yerlere, karıştı gazellere Tabiakın kurusun, bakarım güzellere Opladım binek bağ, alın değil bir yaprak Kız bense seni almadan girmem bak, bak topra Neşet Erttaş az önce tarihsel öneminden bahsettiği Kırşehir'deki Türkmen Abdal Bozlak geleneğinin en son ve en önemli temsilcilerinden birisiydi. E bu gelenek Dadaloğlu'ndan Karacaoğlan'dan beri süregelen bir gelenek. Babası Muharrem Ertaş da bu geleneğin en önemli temsilcilerinden birisiydi. Yine Hacı Taşanı da bu geleneğin önemli isimlerinden birisi olarak sayabiliriz. Neşet Ertaş bu geleneği kentli kulaklara kendi rengini de katarak taşıdı diye düşünüyorum. Yani bizler aslında anonim olan çoğu türküyü de Neşet Ertaş türküsü diye bildik ve sevdik. Onlardan bir tanesi de Acem Kızı türküsüdür. Yani bu türkünün Türkmen Bozlak geleneğinin eski kuşağından Kırşehirli Çekiçeli'ye ait olduğunu çok daha sonra öğrenmiştim. Şimdi bu güzel türküyü Neşet Ertaş'tan dinleyeceğiz. Acem Kızı. Kırbını kuda aşanı vay çıkınca, kırbını kuda aşanı vay çıkınca, eğlen şanı vada zala. Sara gel ses. Burnumda gazı bay Taş'ı iki türküde peş peşe dinleyeceğiz. Önce Ali İzzet Özkan'dan alınan bir Sivas türküsü Mühür gözlüm. Ve ardından Neşet Ertaş'ın yaktığı bir Kırşehir türküsü, da balık oynuyor. Müzik Oynuyor canım sana gaynıyor canım sana gaynıyor düştüm merhamet size düştüm merhamet size hiç halime koymuyor, hiç halimde bilmiyor Gelin köylü kızım, sen allar giy ben kırmızı Yine doğduğdan yıldızı, doğmaz olsun yıldızım. Suda balık yan gider, suda balık yan gider Açma yârim, kan gider, açma kan gider Açma güzelsin eni, açma güzelsin eni Cahil aklım gider cahil aklım gider Leyli Leyli köylü kızım senallar gel ben kırmızım yine doğdudan yıldızım olmaz olsun yıldızım Babil'den sonra da bu hafta iki büyük ustayı anıyorum, Tuncel Kurtiz ve Neşet Ertaş birer yıl arayla Eylül 2012 ve 2013'te hayata veda etmişlerdi. Şimdi sırada Neşet Ertaş'ın en çok severek dinlediğim türküsü var. Neşet Ertaş bu türküyü 1966'da yakmış. Zülf dökülmüş yüze. Aşetar Taşın yaşamında Ankara'nın özel bir yeri var. İşte 1957'de Kırs İstanbul'a gelir ve iki yıl sonra 1959'da Ankara'ya yerleşir ve uzun yıllar burada yaşar. Türkülerine konu olan en büyük aşk Leyla ile de burada tanışır. Yedi yıl evli kalırlar. 1970'te Leyla ile yolları ayrılır. Sonra işsizlik, sağlık sorunları ve ee, 1977'de Almanya'ya kardeşinin yanına gider. Sırada Neşet Ertaş'tan dinleyeceğimiz iki Ankara türküsü var. İlk türkü Zekeriya Bozdağ'dan alınan bir türkü, Ayaş Yolları ve ardından Ankaralı Sadık Erdal'dan alınan bir türkü, Hüdayda veya işte daha çok bilinen adıyla Fidayda Yandım anam yandım, yandırma beni Seviyorum yere, kandırma beni Dediler ki nazlı yarın geliyor yoluna gitmeye Dermanım var yoluna gitmeye Yandırma beni, yandım anam yandır, yandırma beni, seviyor. Güzel saran yiydin Aman güzel saran yiydin Hiç kolları yorulmaz Aman hiç kolları yorulmaz Hüdayda da, Angaralı Hüdayda Aman yeni çıkmış bu kayda Başını da yesin anam bu seyda. I'm gonna shoot my gun, Aman, al, boh, yola çık Hüdayda da, Ankaralı Hüdayda Aman, yeni çıkmış bu kayda Başını da yesin, anam, sevda Babil'den sonra Neşet Ertaş'tan dinleyeceğimiz bir Kırşehir türküsüyle devam ediyor. Çiçekler ekiliyor. Çiçeklere Bahçıya dikiliyor Aman liderim, Nasıl edelim Sen orada Ben burada Gözelim Böyle zor çekiliyor, aman nedenim nasıl nedenim. Altyazı Asım ilacı ama ne dedim nasıl dedim? güller açmış gözelim haydi haydi el atıp diremiyor aman ne nasıl sevdiğim bize gidelim. Tamam ne delim, nasıl edelim. Gel yanıma sevdiğim bize gidelim. Tuncel Kurtis yaşamının son yıllarında doğanın içerisinde, Gazdağlarında, Edremit'in Çamlıbel kasabasında eşiyle birlikte yaşıyordu. Hasan Saltık anlatmıştı. İşte hemen yanındaki evi ondan satın almasını istemiş ve Hasan'da eve alarak yazlarını Çamlıbel'de geçirmeye başlamış. E bu köyün yer aldığı bölgede çok eski bir Türkmen geleneği yaşanırmış bir zamanlar. İşte kökleri çok eskilere, çok tanrılı dinlerdeki hasat şenliklerine dayanan bu gelenekte hasattan sonraki ilk cuma köyün meydanında kazanlar kurulur. İşte çevre köylerdeki köylüler, Yoldan gelip geçenler, hafta sonu ağırlanır, konuk edilirlermiş. Tuncel Kurtiz bu geleneği yeniden canlandırmak için adım atmış. 2007'de ilk hasat şenliğine Neşet Ertaş'ı davet etmişler. Ben de 2012 yılının Ağustos ayında Mavi Nota Halk Türkleri Topluluğu'ndan arkadaşlarla Edremit Çamlıbel Zeytinbağı'ndaki hayır yemeğine konuk olmuş. İşte üç gün, iki gece unutulmaz bir hafta sonu yaşamıştık. Türkler seslendirmiştik. İşte Tuncel abi kalp ameliyatından yeni çıkmıştı. Elinde asasıyla dolaşıyordu. Denize bakan yamaçta yer alan zeytin ağaçlarının gölgesinde birlikte türküler söylemiş, muhabbet etmiştik. Şimdi sizlere Tuncel Kurtiz'in ölmez ağacı zeytini ve zeytin emekçilerini Ölmez ağacının insanlarını anlattığı Bir ses kaydını dinletmek istiyorum Yeşil zeytin Kara zeytin O güzelim zeytin Ne diyordu Bedir Rahmi Önde zeytin ağaçları Arkada yar Yar yar Seni kara saplı bir bıçak gibi Sineme sapladılar Sevgili zeytin Seni çok seviyoruz da Hak ediyor muyuz acaba? Ben ağaçların hepsini severim ama zeytin ağacı bir başka. Her şeyden önce simgeledikleri, yapraklarıyla barış, altın sarısı ile mutluluk. Zeytin insanoğlunun hayatında çok önemli bir yer tutar. Bir efsane ağaçtır zeytin. Nuh tufanında ağzında zeytin dalı ile gelen güvercin tufanın bittiğini müjdelerken umut ve barışın simgesi olmuştur. Bu ağaç ne batılı ne de doğuludur, cihanşumludur. Onun yağı bütün dünyayı ilelebet aydınlatır diye yazar Burhanos. Peki?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 Tuncel Kurtpiz'in 2001 yılında ilk adımını attığı uzun vadeli bir projesi vardı. Homeros'un İlyada Destanı'nı işte 10 yılda tamamlanacak bir film ile yeniden yorumlamak. Belki de Kaz Dağları'nda veya Ege'de bir amfiteyatroda oyun 10 bin kişiye sahnelemek. Hayatımın sonuna kadar hep bir yaratma duygusu içinde yaşayacağım. İşte az zaman kaldı, çok iyi çalışmak lazım, sağlıklı olmak lazım Yaşamak güzel şey diyordu. Oyunun muhabbetini de yapmıştık Çamlıbelde. Hatta Mavi Nota Korosu'yla oyunun şarkılarını söylemeyi bile hayal etmiştik. Okuyamadığım o kadar çok kitap, işte seyredilecek o kadar çok film, yazılacak o kadar çok hikaye var ki diyordu. Ama ne yazık ki ömrü bunlara yetmedi. Tuncay Kurtis sadece yaşadığı topluma, insanlara karşı değil, doğaya karşı da sorumluluk hissetti ve işte her zaman Anadolu'nun insanı kadar doğasını da sevdi, savundu ve sahip çıktı. Şimdi size onun kısa bir konuşmasını dinletmek istiyorum. Anadolu'yu vermeyeceğiz diyor bu konuşmasında Tuncel Kurtiz. Dünyamızdaki, planetimizdeki kaynaklar bütün insanlara, hayvanlara, kuşlara, balıklara, yani bu dünya üzerinde yaşayanlara aittir. Ve onu çok dikkatli kullanmalıyız. Gelecek nesiller için, çocuklarımız için, kendimiz için, bireyler için çok dikkatli kullanmamız gerek. Çünkü yok ediyoruz. İşte buzullar iniyor aşağıya doğru eriyerek ileriye ileriye dönük tahminler yürütülüyor nereler su altında kalacak acaba canım biz bize bir şey olmaz bize bir şey olmaz sonradan olanlar da olur mutlaka insanoğlu bir çaresini bulur diye bir düşünceyle gidiyor belki bazı insanlar. Ben ara sıra düşünüyorum da. 75 yaşındayım şimdi. O 20'li yaşlarımda Anadolu turnelerimizi düşünüyorum. Köylere gidişlerimizi düşünüyorum. Fukaraydık ama onurluyduk. Buyur kardeş Müslüman malı ortak denirdi. Ama dünyamızdaki yani Türkiye'mizdeki kaynaklar tertemiz ve hala kullanılabilir durumdaydı. Ama yok edilmek üzere değil, kullanmak halkımızın yararına kullanmak adına. Anadolu binlerce yıllık bir kültürü barındıran bir toprak parçası. Çok büyük bir yelpazeyi kendi benliğinde toplamış. Tarımın beşi, kültürün beşi, Anadolu'yu vermeyeceğiz. Anadolu'yu vermeyeceğiz. Anadolu halkımızındır. Bu hafta da programın sonuna geldik. Bugün Tuncel Kurtiz ve Neşet Ertaş'ın ardından ben de kalanları sizlerle paylaşmaya çalıştım. İşte her ölüm yıl dönümlerinde kayıplarımızın hüznüyle yaşıyoruz. Tuncel Kurtis bugün Kaz Dağları'nda, Tahta Kuşlar'da, Edremit Körfezi'ne bakan bir tepede, mütevazi gömütlüğünde yatıyor. İşte Neşet Ertaş'ta, Baba Ocağı Kırşehir'de. Bugün aynı zamanda öğretmen-yazar Talip Apaydın'ın da ölüm yıl dönümüydü. O da tıpkı Tuncel Kurtis ve Neşet Ertaş gibi bir Eylül ayında, 28 Eylül 2014'te hayata veda etmişti. Hepsi de bizlere her zaman hayatın ancak güzelleştirerek değiştirilebileceğini, dönüştürülebileceğini anlattılar. Yani o güzel gönülleri göremediler belki ama yani görmüş gibi anlattılar. Hepsinin de ruhları şad olsun, devirleri daim olsun. Neşet Ertaş'ın türküleri kendisinden sonra gelen birçok genç sanatçıya da ilham verdi programı bir Neşet Ertaş türküsüyle kapatmak istiyorum. Bahçe duvarından açtım. Türkiye Neşet Ertaş girecek ve ardından genç bir vokal topluluğu türküyü seslendirecek. Ses Versus Sus Akapella 2011 yılı Ocak ayında kuruldu. İşte sadece insan sesiyle enstrüman olmadan yani akapella müzik yapan bir grup. İşte birbirinden yetenekli ve istekli birçok vokalin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Haftaya Pazartesi 13'te Babil'den sonra da yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gökçay. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın. çatvarında haçtım sarmaşık güllere dolaştım sarmaşık güllere dolaştım öptüm sevdim halelleştim öptüm sevdim halelleştim yanıyorum yanıyorum yanıyorum ele mail oldum Konca küre acem şalı ince bere.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Rosita Kasuto'ya teşekkür ederiz.